Efendim bugünkü yayınımızda dinleyicilerimizden biri Bay Özcan Geçer'le yaptığımız sohbet yer alacak. Ee, Açık Radyo dinleyicisi olan Özcan Bey'le Süryani kimliğiyle başlayan ve kokunun değişik zaman ve coğrafyalardaki Yeri üzerine oldukça rahat bir sohbet yapacağız. Bu sohbetin odak noktası ise frankincense veya incense diye bildiğimiz oryantal bir parfüm içerik maddesi. E, tarih boyunca pek çok uygarlığın günlük yaşamında ve özellikle dini ritüellerinde yer bulan frankincense. Aynı zamanda İsa'nın doğumunda 3 hediye ile 5'i ziyaret eden 3 akil insanın hediyelerinden de biri. E, diğer iki hediye bildiğiniz gibi mür ve altın. Mürgene gene bir parfüm içerik maddesi olarak kullanılan e, bir e, madde. E, acımsı bir kokusu var. Fakat bunu biz daha ileriki programlara bırakıp frankincense nedir ona bir kısaca bakalım. Söyleşimize geçmeden önce. E, günlük ağacı diye de bilinen bir ağaçtan elde ediliyor. Reçinemsi bir sıvıdır. E, parfümlerde bazı notaların böyle orta notalara daha yakın. Bir bölümünde yer alır Tatlı hafif mayhoş bir kokusu vardır O zamandan bu zamana Bugün dünyada kullanıldığı bazı meşhur parfümlerden Birkaç örnek vereyim hafızanızı Canlandırmak açısından Kaşeren'in anez anez Ermes'in ruj, Kenzo'nun amor majin var ve Prada'nın infüzyon Dürrizi'ni bunların arasında sayabiliriz Geçtiğimiz haftalarda Nasıl çıktı bu program ortaya? Geçtiğimiz haftalarda Özcan Bey Kokukprogrami.com adresimizi bir e-posta atarak bu maddeyle olan ilgisini belirtti. Tabii genel olarak parfümle ilgilenmenin ötesinde özel olarak bir içerik maddesiyle oluşmuş bu ilgi dikkatimi çekti ve Özcan Bey'le buluşup hem karşılıklı bilgi aktarmak hem de bir tanışıp sohbet etmek istedim. Sağ olsun kırmadı bizi ve sıkışık programı arasında vakit ayırıp ziyarete geldi. Sohbeti daha henüz başlamıştık ki dedik ki ya biz bunu niye bir kayıt cihazını çalıştırıp da Kaydetmiyoruz ve paylaşmıyoruz dinleyicilerle ee, ve paylaşmak karar vererek bu sohbeti kaydettik. Sohbeti stüdyoda değil benim ofisimde yaptığımız için arada telefon sesleri falan duyabilirsiniz. Lütfen bunlara aldırmayın çünkü ben de aldırmadım ve sohbeti bölmemek için o çağrıları cevapsız bıraktım. Efendim kayıt düğmesine basıp sohbeti başlatmıştık. Şimdi de çalma düğmesine basıp ee, Özcan Geçer Bey'le olan bu kısa ve hoş söyleşiye hep beraber dahil oluyoruz. Bu günlükle ilginiz nasıl başladı? Bunu biraz bahsedebilir misiniz? Yani öncelikle e, benim etnik e, kimliğimle e, ilintili bir mesele. Neden derseniz, e, kendim Süreyen kökenli bir e, Türk vatandaşıyım ve çocukluğum hep işte ayinlerde, pazar günleri, e, beraber gidilen... ...orada benim o çocuk aklımla işte seslerin, ritüellerin, ilahilerin böyle bir aura ile beni böyle kapladığı bir ortamda özellikle koku da beni çok etkilemişti. Yani çok kişi o ortamda tabi de kokusuyla ilgilenen çok evet. fazla kişi yok. Evet. Onun için ilginç kişiydi yaklaşımınız. Sonra yakışınız. yani zaman içerisinde aklıma geldi bu nedir acaba bir merak. Yani içine konulan bir şey e, tütsülüğün, buhurdanlığın, zincirli özel e, dinsel bir e, avadanlık var. Ve o avadanlığın içinde kilisede dolaştırılan bir alet bunun içinde e, yakılıyor. Sonra gel zaman git zaman bir baktım ki bu aslında bir, e, özellikle Yemen e, civarlarında e, yetişen e, bir ağacın reçinesi. Olibanum. Olibanum reçine. olarak da e, Latince bilimsel olarak. Sağ üstü anlamına falan gibi Bir diyor? anlamda çünkü e, oradaki yani genelde e, kelime kökleri Arapça'da Sami dillerinde üç harfli oluyor. Hı hı. Lebene kökü. Birçok açılımlara haiz. Mesela işte labne peynir olarak bizim şu an bildiğimiz, ya da Lübnan olan ülkenin isminin geldiği yer. Arapçada leben yoğurt anlamına gelir. Bu tarz türevlerden kaynaklı bir isim olarak verilmiş. O da bir sıvı, ağacın özütü anlamında. Öncelikle Reçilesi daha açık de. renkte ama evet. gitgide kurudukça, güneşte özellikle kurutuldukça. Ee, Sevinin belli dönemlerinde e, ağaçta yarıklar açılarak, dikey yarıklar açılarak buradan e, çıkan e, reçine belli bir süre sonra toplanıp ondan sonra güneşte kurtuluyor. Bazı dönemlerde bunun içine başka e, tütsü malzemeleri de karıştırılabiliyor Hı -hı. yine organik olarak. Kompozisyon yapılıyor bazen. Kompasyon da yapılabiliyor ama sonuçta e, böyle bir malzeme olduğunu ve e, geçmiş e, dönemlerde, geçmiş, arkaik dönemlerde de çok e, farklı varyasyonları olduğunu e, hem e, tedavi anlamında kullanıldığını, ve spritüel anlamında kullanıldığını e, fark ettim ve aslında zaten bütün kültürlerin birbirlerinden, e, birbirleriyle ilgili geçişmelerini de bu anlamda yakalayabilme fırsatı da e, buldum. Sonuçta öyle bir alan ki her zaman araştırma bir konu üzerine yoğunlaştığınız zaman evet. e, aslında onunla ilgi araştırma yaparken yan kollarıyla da ilgili, ilgileriniz artıyor ve böylelikle daha geniş bir yaklaşımma perspektiflere sahip oluyorsunuz. Ve öncelikle zaten gençmişte tarihle ilgili kullanımı araştırırken zaten öncelikle fonu iyi bilmek gerekiyor. O fonu bir sefer tarih olarak doğru, ilgi doğru. alanına sokuyorsunuz. Tahnit'te de kullanıldığını söylemiştiniz. Evet. Mumyalama yöntemi olarak da Mısır'da kullanıldığı, koku olarak kullanıldığı hatta eskiden tabii her kültürün cenaze ritüelleri çok farklı. işte toprağa, gömmeme olan var. Özellikle toprağı kirlettiği algısıyla. Kimi Hı. kültürler toprağa gömler. Kimi kültürlerde bu yakılır. Mesela yakmayla ilgili olan e, cenaze e, kültürüne ait toplumlarda bu yakılırken aynı zamanda tütsü de e, yakılıyor. Günlük tütsü de yakılıyor. Hatta çok meşhur e, Nero'nun e, çok sevdiği eşi öldüğü zaman e, onun cenazesinde e, tüketilen e, yakılan tütsünün o dönemin şartlarında işte Arap ülkesinde çok uzun bir dönemde üretilecek kadar çok yoğunluklu bir miktarda olduğu söyleniyor. Evet. Bu da bir aslında bence bu da tabi ayrı bir konu bil Bilal'e konuşur ama o koku hafızasıyla ilgili bir şey. Yani bütün sokaklar, bütün bu civar bu kokuyla yoğun bir şekilde. Bizim Türkçe'de günlük dediğimiz kokuyla yani. Evet günlük olarak bazen de günlük olarak iki neyli olarak da söylenen bir ürün ama Türkiye'de e, Sayın Profesör Hüsnü Başer'in e, de e, belirttiği gibi e, anlam kaymaları yaşanıyor. Çünkü bizim sığla e, ağacı dediğimiz Marmaris-Muğla e, bölgelerinde yetişen e, ağacın da bir özütü e, çıkartılıyor. Bu özütte de e, günlük e, ifadesi veriliyor. Bu şundan kaynaklı olabilir. Benim e, araştırdığım kadarıyla daha önceden Marmaris-Muğla gibi bölgelerde e, tabi Rum, e, halkı çok daha ağırlıklı olarak e, yaşayan bir nüfus e, Türklerle beraber. Ve onlar haftanın belli günleri e, bu e, Sığla'nın kabuklarıyla, dış kabuklarıyla beraber olan karışımını yakarlarmış. Bir tür işte hem dinsel ritüel olarak hem de işte e, kötülüklerden, kötü ruhlardan e, arınma vesilesiyle. Şimdi bakıyorsunuz e, hala o köylerde artık bir Rum nüfus kalmamasına rağmen Türk alışkanlık nüfusta alışkanlık ediyor. olarak e, bu ritüeli devam ettiriyorlar. Hı -hı. Her ne kadar çok onun tam kökeni bilmeseler de bunun kötülüklerden uzaklaşılması için bir yöntem olduğu inancıyla Hı -hı. böyle yapıyorlar. Yani bu bahsettiğim kültür geçişmeleri bu anlamda Hı -hı. Hı -hı. da e, görülebilen e, bir unsur. Hatta bununla ilgili Sığla'nın gözyaşları isimli de bir e, belgesel Hı -hı. E, çekilmişti. E, bu anlamda Hatta üzerlik dediğimiz yine böyle işte duvarlara asılan ve yakılan malzeme de günlük deniyor. Yani aslında bizim Türkçe'mizde bu günlükle ilgili kavram birbirine karışmış gibi bir şey e, durumda. Daha çok yakılan ve koku üreten pek çok şeyi kapsayan bir şey gibi galiba. Aynen öyle. Öğrenmiyor. Aynen öyle. Ee, mesela özellikle Anadolu'da bunun belli değişik kullanımları var mı? Belli bir üteli var mı diye de araştırırken işte bunun iki yöntemi, bunun iki aracı olduğunu gördüm. İki araç olarak kullanılıyor. Bunlardan bir tanesi bu az evvel bahsettiğim gibi kötülüklerden arınma anlamında yakılması, kapı önünde yakılması ya da evin içinde dolaştırılması şeklinde olan bir yöntem. İkinci araç olarak da bunun tedavi olarak kullanılması. Şöyle ki günlük tütsünün yakılması ile ortaya çıkan dumanın Yukarıda tutulan bir pamuk ya da geniş bir bez parçasıyla hapsedilmesi ve daha sonra da bunun bronşları öksürük problemleri olan bebeklerde özellikle, küçük çocuklarda göğse sarılarak bir şekilde broşların açılması ve bu dumanın, bu içindeki özütün göğse nüfuz etmesiyle. E, Tam aroma giriş. terapiye giriyor artık. Evet, yani, evet, evet. böyle bir e, terapi yanı var. Zaten e, yaptığımız çalışmalarda ve e, araştırmalarda son yıllarda özellikle bu konuyla ilgili e, çok ciddi bilimsel çalışmalar yapılıyor. Hatta belli kanser e, konularında e, özellikle başarıya ulaşmış e, bir takım testler, denemeler e, yapılmış bu konuda. E, ve özellikle yara tedavisinde e, bayağı açılımları var zaten antibakteriyel bir özelliği olması çok önemli ki e, çok uzun yıllar binlerce yıl e, çürümeden kalabilme özelliğiyle yani, ilgili bu meda ya yani. kullanılması üzerine e, bu tarz e, gözlemler de var mesela işte çok bilgi olarak ilginç bilgi olarak Tutankamon'un mezarı e, açıldığı zaman mezarın yanında bazı e, bir takım kaseler içinde bu günlük tütsüsünün reçinelerinden, parçalarından açıldığında kokuyor mu? olduğu Ondan söyleniyor. Tabii o da çok merak. Yani, yani algı olarak düşündüğünüz zaman ilk defa kapıyı açıyorsunuz ve oradan, oradan ne, ne çıkıyor? Zaten bu, bu yüzden de herhalde bu kadar çok uzun dönem, çok eski tarihlere kadar gidebilen bir yapısı var. Arabistan bölgesinde de şöyle de bir kullanımı var, o da ilginç. Özellikle hafızaya çok iyi geldiği ile ilgili bir e, inanış var ve bunda çok böyle e, atasözlerine de e, yansımış uygulamaları, e, kelimeleri ve e, söylemleri var. E, biliyorsunuz e, Arabistan'da tabi Kur'an e, hafızlık, e, ezberlemek e, meseleleri, hafız etmek çok önemli. Bunu e, akşamdan e, bir bardak suyun içinde bu reçineyi bırakıp bir parça daha herhalde yumuşamasıyla, e, sebebiyle e, bekletilen e, reçine daha sonrasında çiğnenme suretiyle süreti, sakız gibi Allah Allah. yutuluyor. Yani bir öyle Keçi boynuzunda bunun benzerinin var. yapıldığını gördüm ama bunu hiç bilmiyordum. Yani keçi boynuzunu da ılık suya bırakıp yani serptir, evet. çok az tatlıdır. Hani keçi boynuzu gibi tadı az falan derler ama onu mesela ılık suya bırakıp sonra sakız gibi çiğneyeni gördüm ama bunu hiç duymamıştım. Şu evet. Aynı zamanda özellikle kıyafetlerin arın kıyafetlerde mikroplardan arınma için e, bu yakalan e, reçinenin üstüne tutulup e, böyle bir antibakteriyel özelliği özelliğini kullanımı da e, söz, acaba buna söz inanılıyor mu yoksa bilimsel veri olarak hakikaten böyle bir dezenfektasyon Şimdi, özelliği antibakteriyel var mı? olarak böyle bir dezenfekte, dezenfekte yapısı var bu açık e, hafıza ile ilgili açıkçası çok net olarak böyle bir bilimsel kanıt bulamadım ama e, mesela Tunus'a e, gitmiştim, e, bu konuyla ilgili oradaki çarşılarda da e, dolaşmıştım. Orada da aynı şekilde benim okuduğum tarzda e, gerçekten hafızda sıklıkla e, bu reçineyi alıp e, hafıza için kullanıyor. Hatta ben Anadolu'da da e, bazı aktarlarda bunun hafıza iyi geldiğine yönelik e, söylemlerini duydum. Yani ama aktif olarak böyle bir satınma, e, satılmaktan ziyade özellikle çocuklardaki bu bahsettiğim tedavisel yöntemle ilgili e, satışları daha çok. Yani çünkü baktığın zaman aktarlarda niye günlük satılır? Muhakkak satılıyor ki böyle bir pazarı var. Bu pazarın da özellikle kaydı nokta temel olarak burada tedavi e, amacıyla hafızadan ziyade Şimdi böyle şunu, bir Şimdi şunu düşünüyorum yani o zaman eden hısseden... Ve işte Kur'an'ı okuyanların daha çok hafızaya ihtiyacı olduğu düşünüyor. Halbuki bugüne getirdiğinizde mesela sınav dönemlerinde Acaba öğrenciler kendilerine böyle dopingler yapabilirler mi? <gülüyor> Yasasının da içinde kalır mı böyle bir şey? Gerçekten yani, yani, bu şey. formüllere ezberlerken falan? muhakkak şu an demek Eski dönemlerde sonuçta e, bilim dallarında e, sonuçta kutsal kitabı okumak, onu tabii. yaymak, o okuna bilgi sahibi olmak çok önemli. Çok önemli. Tabii. Yani bu anlamda da tabii ki tek okumuş ilişkisi, adam onlar gibi değil yani. Tabii ki evet. bu ilişkisi çok önemli. Yani bugüne getirdiğimiz zaman tabii o ilginç bir Daha açılım olabilir. Şey Olup değerlendirmek <gülüyor> lazım tabii ki. Ee, ama yani. Gerçekten de e, bu e, günlük e, tütsüsünün e, özellikle sizin konunuzla ilgili olarak e, parfüm e, evet. dünyasında da çok önemli çok, çok, çok baz, baz bir çok, Osmanlı'da e, da mesela var suyu vardır meşhur Osmanlı'da. İçinde günlük muhakkak vardır yani işte Osmanlı'nın resmi kokusu gibidir o. E, bu da daha henüz tanışmak fırsatı bulamadım ama Nejat ve Aybalayan Türk çifti var. Onların çok önemli çalışmaları var. Belki siz. Evet. E, ben biraz... onlarla e, en azından telefonda çalışma e, fırsatı Hı -hı. buldum. Ben çünkü... bu hususuyle ilgili bütün bilgileri çünkü onların yazdıklarından sağolsunlar, internet üzerinden ulaşıp bir şey yaptım. Evet. evet. Şimdi e, elimde Kutsal Duman'dan Sineğe evet. Damlaya e, evet. Parfüm isimli bir e, kitap var. Gerçekten evet. e, çok iyi bir çalışma olarak değerlendirebiliriz. Yapı Kredi Kültür Merkezi'nde e, bu ile ilgili parfümle ilgili e, geniş çaplı bir sergi e, yapılmıştı. Parfüm eski parfümlerin, şişeleri vesaire. Maalesef kitap artık onlarda bulunmuyor. Evet. Değil, evet. Ben de yok. bir hafta buldum zaten öyle, ee, öyle bir fırsatım oldu ve gerçekten çok, çok etkilenmiştim. Zaten aslında e, günlük bir parça daha daha sonrasında parfümle ilgim benim ilk e, kutsal dumandan. E, sihirli damlaya e, imgesiyle birazcık daha netleşti. Çünkü aslında parfümün e, etimolojik olarak e, kökeni dumandan gelen, e, füm e, dediğimiz dumandan gelen bir e, kavram olduğunu ben ilk o zaman öğrendim ve zaten mesela etimolojiyle de e, ilgin vardır. Bu anlamda da bu bahsettiğim gibi bir şeyle ilgilenirken diğer kollardan da besleniyorsunuz. O beslenme <gülüyor> sizi birazcık daha belli konulara ilginizi yoğunlaştırmanıza da neden oluyor. Bu anlamda parfümde bu fiksasyon dedikleri yapıyla çok alakalı olarak sabitleme, o, sabitleme dediğimiz, dediğimiz evet. Yani tende de. kalıcılık süresini uzatması ana kokunun ana karakterini daha uzun süre muhafaza etmesi diye kullanılan baz notalarda daha çok kullanılıyor. Aslında Frankincense orta notayla bazı nota arası bir nota ama tabii fiksasyon ve modifikasyon dediğimiz yani şekil verme anlamında da çok sık kullanılan bir içerik maddesi. Peki siz parfüm mesela kokladığınız zaman e, ayırabiliyor musunuz ve onları mı tercih ediyorsunuz? İçinde Frankincense veya işte kısaca Incense diyorlar artık. Ki evet. Incense de çok genel bir isim aslında. Bütün tütsülere de Incense diyorlar. Doğru. Böyle bir şey tercih ediyor musunuz yoksa e, günlük kullanımınızda? Şimdi şöyle bir, şöyle bir yaklaşım da ee, açıkçası daha çok ben hep böyle bu işte kilise ortamında bunun evet. kokusuyla daha böyle yanı yanıyla ilgilendiğim için normalde böyle bir e, bunun parfümünü kullanma gibi bir eğilim olmadı ama kokusu gerçekten beni etkiliyordu. Hatta benim yani yurt dışında da e, gördüğüm kadarıyla gerçekten çok çok farklı yapılanmaları var. İşte yağı var. Işte onunla, e, e, belli karışımların yapıldığı parfümler var. Hatta çok çok pahalı bazı parfümlerde bu özütü kullandıklarına dair hep böyle hep reklamları okuyorum. Araştırmaları tabii tabii, okuyorum yani Firmaların verdiği şeylerde işte ne bileyim basın bültenleri reklamlarda evet, genelde evet, böyle evet. parfümün piramidi dediğimiz bir şey vardır. Yani 2-3 evet. tane üst nota, 2-3 tane kalp nota 2-3 tane de baz nota açılımı veriyor. Aslında o parfümün içinde belki 120 bazen 6-7 bilgisayar sayfasını bulan içerik maddesi var. Fakat en cazip gelenleri tabii doğru evet. kafa karıştırmamak için veriyorlar. Onların içinde frankincense tabii çok sık geçiyor. Fakat bir yapay ayrım oluşmuş parfümlerde yani kadın parfümleri ve erkek parfümleri diye bu yapay ayrımı tırnak içinde tutarak daha çok kadın parfümlerinde kullanıldığını ben bugüne kadar gördüm Frankincense çok hmm. fazla erkek parfümlerinde görmüyorum acaba hafif o tatlılık mı yani o maskülen yapıya uymaz falan diye düşünülüp böyle yorumlanıyor bilmiyorum Tabii bunlar hep Batı ölçülerinde Tabii standartlar yani bizde standart değişik hep verdiğim bir örnek vardır yani. Kuzey ülkelerinde birisine gül yağı sürerseniz bir erkeğe çok itiraz edebilir ama burada gidin Eminönü, Sultanahmet'le haleri, evet. sakalları gül yağı kokan bir sürü insanla karşılaşırsınız. Evet. Yani. Yani öncelikle öyle bir ayrım konusunda bilgim yok. Yani bu konuda bunu daha sizden öğrenmiş oluyorum. Yani normalde sonuçta mesela kilise litürjisinde daha, daha yani, böyle bir yapı vardır ama... ...yani yine de sonuçta böyle bir ayrım olduğunu ben görmedim ama belki de yurt dışı kullanımdan da... Böyle yarattığı yapay bir ayrım ha, yani, muhtemelen ha. olabilir. Özellikle bir de... ...bizim tabii geçmişe, antik döneme ilgimiz var. Herkesin tarihle uğraşanların ve... ...benim yurt dışında gözlemlediğim bazı mesela Mısır'da ya da piramitlerde ya da eski belgelerde çıkmış birtakım parfüm formüllerini şimdi güncelleştirerek... ...onların aynı oranlarını kullanmaya çalışarak ya da o dönem böyle bir eğilim var. olmayanların evet. biraz daha yapayını ya da ona yakınını oluşturarak... ...parfümlerin dizaynı ve onların satılmasıyla ilgili de bayağı bir... Bak, bak. E, ...siz daha iyi bilirsiniz. Yeniden inşa etmek gibi eski evet. kokuları böyle bir şey var. Evet, Tabii evet, o kokular evet. aslında bugün kullandığımız gibi alkol bazlı kokular değil. Ya bak, ya, bak. ya katı halde evet. kullanılıyor. Osmanlı döneminde de yani alkollü parfüm çok geç. O da kolon ile işte kolonyaylar bizim kültürümüze geliyor. Daha şey o dönem kullanılan kokular yani... İşte erkek alıyor, bu sürüyor, saçlarına sürüyor, kaşlarına sürüyor, evet, evet. sürme çeker gibi. Daha farklı bir kullanım Hatta ortamı var. Mesela beni böyle çok benim ilgimi çeken bir kullanımı vardı işte kadınların saçlarına böyle bir zincirle bağlayıp sanki bir e, yüksük gibi bir evet. e, küçük bir kap Evet, saçlara takılan küçük koku kapları Onun, var. Onun o koku evet, kaplarının içinde e, bunları koyarak ve onlar süzülürlerken arkalarından bu kokunun tabii. da süzülmesi gibi böyle çok hoş böyle yani evet. günümüze de sonuçta uyarlayabileceğimiz aslında. Tabii, günümüzde bunu güzel. yapmaya çok çalışıyoruz evet, artık evet, zaten. Evet, aksesuar yani. olarak da böyle tabii. değerlendirilebilecek. Tabii. Çok güzel e, şeyler evet. de var, uygulamalar da var aslında. Hani bunlar da tabii örnek alınması hoş olabilecek bence. Var, var. Hı, var bildiğince. Yani parfümleri de buna silaj deniyor ve evet. şey kokunun havada asılı kalması da ayrı bir kıymet katıyor kokuya. Yani koku sürüyorsunuz teniniz de güzel de siz yürüyüp geçtikten sonra da o ortamda bulunanların başını çevirtecek şekilde havada kokunuz asılı kalıyorsa buna silaj deniyor ve bunu sağlayabilen parfümlerin sayısı çok fazla değil. Bu artı bir eleman olmuş oluyor o parfümün kalitesiyle ilgili dediğiniz saça evet. asılan küçük yüksek, koku yüksükleri aslında o zaman bu pazarlama nosyonundan bir haber olarak da insanların bir ihtiyaç olarak gördükleri çünkü her insan ilgiye ihtiyaç Muhaka. duyuyor Maka koku da ilginin bir aracı evet. o şekilde kendi işlerinde o dönemlerde çözümledikleri bir şey ve tabii bugün de onu çok farklı bir kelime yapısı içinde söylemeye çalışıyoruz tabii yani gerçekten bu koku meselesine özellikle Mısırda mesela çok yoğun bir şekilde ilgilendiğini de en azından kaynaklardan görüyorum bu konudaki karışımlara. Tabii. Hatta mesela beni yine çok etkileyen e, noktalardan bir tanesi bazı el yazmalarına mesela bu e, parfümün ya da bu yaratıkları e, karışımın formülünü yazdıktan sonra bir sayfasını da bu formülle sürüp ya da bir sıvıysa o kağıdı onun e, içine e, emdirip, emdirip evet. bu şekilde de böyle kendilerince bir uygulama Üçüncülük şekli. bir boyut getiriyorlar, yani. getiriyorlar. Beni hakikaten çok, çok etkilemiş de şimdi var. hani bazen şimdi konuşuluyor mesela e, kumaş sektöründe, evet. tekstilde mesela işte kokulu e, kıyafetlerden bahsediliyor, Tabii. tekstil ürünlerinden. Şimdi aslında onların aslında geçmişte böyle uygulamaları yaşanmış yani. Şimdi bizim aslında yaptığımız bir şekilde kopyası gibi aslında bir durum yani. Aslında dergilerde genç. hala birebir bunu yapıyoruz. Bazen evet. reklamların kenarında böyle. sayfayı kaldırdığınız zaman o kokunun küçük bir numunesi emdirilmiş olarak kağıdın üzerine böyle mikrokapsüller halinde çıkabiliyor ki bunu Mısırlılar kaç önce yapmışlar. Çok ilginç. Hatta biliyorsunuz e, televizyon dünyası için de şimdi böyle projeler geliştiriyor evet, mesela. Evet. işte o e, ürünle ilgili bir e, işte yapay bir şekilde molekülleri evet. E, sal salıyarak salarak e, ortama böyle de yaklaşım var yani demek ki bizim bir şekilde e, kokuyla ilgili e, bağımız e, geçmişte de çok yoğundu, gelecekte de olacak çünkü çok önemli e, duygularımızdan bir, e, bir, bir tanesi, tanesi ve gerçekten de koku hafızası zaten bilimsel olarak da e, kaydedilmiş bir şey. mesela. Hepimizin vardı işte çocukluğumuzda işte bir bodrum katının kokusu ya da çok yaşlı bir insan evinin kokusu işte ne bileyim, kurtuluştaki e, eski apartmanların evinin kokusu yani var. bunu çok fazla yersiniz benim de öyle çok. Var işte Ya da ne bileyim işte klasik naftalin kokusu hepimizin belki çocukluğunun evet. en basit kokularından biridir hep işte annelerimizin evet. işte o güvelerden korumak için e, halı e, ve dolapların içine koyduğu o, o naftalin kokusu bile gerçekten hep olur hatta şiirlerde de vardı işte naftalin kokulu e, anılar şeklinde yani böyle bir Anın. Sanki bir tür hayalet gibiler aslında. Yani ben de Kesinlikle. öyle hissediyorum. O koku bir şekilde gileyip etrafımızda var yani kuvvetle hissettiğimiz bir boyut olaraktan varlar. Yani evet. işte çocuğun 7-8 aydan itibaren bebeğin görmeye başladığını düşünürseniz, birinci, ikinci ay nasıl tanıyor annesini ve annesinden ayrıldığı zaman nasıl tekrar ona geri dönmek için bir yaygara kopartıyor? Genelde koku tabi bunun tabii. sebebi yani. Hatta mesela e, benim de bir yaşında bir oğlum var. Ve mesela var hani e, odasına girdiğiniz zaman çok sessiz de olsanız ya da annesi girdiği zaman bir ses sonra çocukta hareketlilik başlıyor. Yani normalde düğün uykudayken. Yani bu nedir? Sonuçta muhtemelen biz ilk önce algılayamamıştık. Yani çok sessiziz. ışık yok yani ışık yok. böyle bir şekilde yok. Olfaktörü şekilde... o koku alıcıları çalışıyor. Aynen öyle. Muhtemelen mesela. bu ile beraber çocukta da böyle bir e, tepki, etki tepki gibi böyle bir refleks e, oluşuyor. Anneye doğru yönelme şeklinde, kokuya doğru yönelme e, eğilimi oluşuyor. Yani bunu aslında herkes e, öyle ya da böyle durup düşündükleri zaman e, hayatlarında ne kadar e, önemli olduğunu e, ve ne kadar çok e, kritik bazen... E, Hayat kurtaran belki de ölçüde doğru, bir doğru. E, yangının kokusu gibi e, birçok alanda da e, onların çevresinde e, çepeçevi olduğunu e, anlayacaklardır diye düşünüyorum. Doğru söylüyorsunuz. Aslında bugün parfüm satın alma e, kararlarımız da aşağı yukarı bu koku hafızasına göre. Çünkü bize geçmişimizde hoş anıları e, bilincimizin altında canlandıran kokulara yöneliyoruz genelde veya bir takım şeylerin, bir takım kokuların bizde hoş anısı yoksa o kokuları tercih etmiyoruz. Bu koku bana göre değil diyoruz. Ya bana göre veya bana göre değil bu bir renk değil bir şey. Ya bunun kriteri ne? Bu kriteri tamamen bu koku hafızamıza dayanıyor. Bizim süremizin sonuna geldik. Çok güzel bir sohbet oldu. Ben çok evet. teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben de çok keyif aldım, vardım. Evet, ilginç değil mi? Etnik ve dini bir arayış ve özlemle yola çıkan Özcan Bey'in yolunun kokuyla buluşması. Ve bizimle de yolunun gene en azından bu anlamda kesişmesi. Özcan Bey'e vakti ve paylaşımları için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Efendim e, lütfen öneri, eleştiri ve sorularınızı kokuprogrami.yahoo.com adresine göndermeyi ihmal etmeyiniz. Ben Vedat Ozan, radyonuz kokusuz kalmasın, sevgiler. koku